Elhamdülillah ve salatu ve sallamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün sizlerle beraber mühürlü ve kilitli kalplerden bahsetmeye çalışacağız. Günümüzde öyle olaylara şahit oluyoruz ki, gerek medyadan veya gözümüzle. Böyle vicdansızlık olur mu? Nasıl bu olayı yapabilmişler? Bu insanda hiç merhamet insanlık namına bir şey kalmamış mı diye hayıflandığımız, moralimizin bozulduğu birçok olayla karşı karşıyayız. Şöyle durup düşündüğümüzde, bu olayların sadece günümüzde 2019'un şu son zamanlarında değil, yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinde de yaşandığını görüyoruz. Peki bunu bize kim haber veriyor? Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler. Öyle firavunlar, öyle hamanlar gelmiş ki, Karunların ve bu konuda ismi belki de şu an tarih kitaplarında ve Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen niceleri gelmiş. Nasıl kötü bir hayat sürmüşler. Bugün yine bunların uzantılarını görmekteyiz. Bombaların tesiriyle hayatları ve vücutları paramparça olan insanların o acılarından mutluluk duyan, yine para çıkarımları yapan birçok insan görüyoruz. Bunlara kalpleri, vicdanları mühürlenmiş, kilitlenmiş insanlar deniyor. Kur'an-ı Kerim'in tabiri böyle. Birazdan bunları paylaşacağız. Böyle bir kalbe sahip bedenler, adeta şu an gördüğümüz o mezarlıklardan farksızdırlar. Yaşıyormuş gibi görünürler. Halbuki onlar ölüdür. Nasıl bizim cesedimiz bir gün toprakta çürüyüp gidecekse, bizden öncekilerde olduğu gibi, bu kalbi mühürlenmiş, kilitlenmiş insanlar da, inkar, karanlık ve bataklıkları içerisinde öyle kaybolup gidecekler. Bu nasıl bir dalalettir, nasıl bir iflastır? Yalnız kendilerine değil, kendilerinin yolundan gidenleri de o kötü sona sürükleyenler. Muhammed suresi 24, El-Bakara suresi 18 ve Enneml suresi 80 ve 81. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Onlar Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi? Yoksa onların kalpleri üzerinde kilitler mi var? Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar hakikate dönemezler. Elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin. Sen körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. İşte böyle. Ayetlerde aktarılan o kalbi mühürlenmiş, katılaşmış olanlar dünyada Allahu Teala'nın sayısız nimetleri içinde yaşıyorlar. Ama bunu inkar ediyorlar. Tam tersine emir ve yasaklarını çiğniyorlar. Nankörlük ve ahlaksızlık var. Allahu Teala kalplerin mühürlü ve kilitli olduğunu buyuruyor bizlere. Mühür ve kilit sahibi olanlar gerçeğe, hayra, güzelliğe kulaklarını kapamış, nefsani bir varlık olmuşlardır. Peki bugün şunu da sizlerle inşallah paylaşacağız. Kalpleri eğer mühürlüyse, kilitliyse bu kilidi açmak mümkün müdür? Veya başka bir sual. Madem kalpleri mühürlenmişse bu insanların bu insanlar neden yargılanıyorlar? Doğdukları zaman mı acaba kalpleri mühürlenmişti? Yani Allahu Teala'nın mühürlediği kalpler sorgusuz sualsiz cehenneme gidiyor mu? Bu konuda birçok sual geliyor. İnşallah bunu sizlerle beraber bugünkü Halil İbrahim soframızda işleyelim. Değerli dinleyenlerim, burada müthiş bir sır var. İnsanı korkutan, insanı ürperten, aslında rüyalarımızı bölecek kabuslar gördürecek derecede korkmamız gereken bir durumdur bu. Acaba ben, o kalpleri mühürlü olanlardan, hidayete kapalı olanlardan olabilir miyim diye? Dünyadayken kalbi mühürlenip, Hidayet kapılarının kendisine sonuna kadar kapandığı kimseleri bizler bilemeyiz. Bunu Allahu Teala bilir. Çünkü ölümünden önce dilediği kuluna sadece Allahu Teala hidayet eder. Görüntüyle, kılı kıyafetle bizim dışarıdan fark etmeye çalıştığımız hiçbir şey birebir ölçü değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de kalpleri mühürlenen ibaresi bulunan o kimselerden bahsediliyor ama bunları şahıs olarak şudur ve budur demiyor. Çünkü insanın sonunu kimse bilemiyor. Yani ömrü ibadetlerle, hayır hasenatlarla geçen bir insan ki bunu yaşıyoruz maalesef, görüyoruz ibret, acı bir ibret olsa da, ömrü boyunca güzel işler yaptığını düşündüğünüz insanlar ölmeden altı ay bir sene evvel, tüm bildiklerinden döndüğünü, ve imansız olarak gittiğini ifade ediyor. Ben bu zamana kadar, neye inanmışım diyor haşa. Ne kadar korkutucu bir durum değil mi? İşte o yüzden, akıbetimiz bilinmiyor. Hiçbirimizin, ne bu acizin, ne sizin, ne bir başkasının. Akıbet, kesinlikle bir sırdır. O yüzden, bu dünyada birbirimize cakas atmaya, hava atmaya, birbirimizin tepesinden bakmaya, sanki haşa cennet bizim tapulu malımızmış gibi, gireceğimiz zaten çantada keklik garantiymiş gibi, insanların bazı halvar hareketlerine, onların yanlışlarına göre, sen girmeyeceksin deme haddimiz olmamalı. Bazen öyle dönüşler oluyor ki, Hemen aklımıza ilk gelenlerden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, Firavun'un sihirbazları misali. Ne yaptılar? Aslında Musa aleyhisselama karşı durdular. Firavun'un askerleriydi bir bakıma o büyücüler. Evet dediler biz, ona karşı daha güçlüyüz. Bazı oyunlar oynadılar vesaire, dalalet üzere, yaşayıp gidiyorlardı hayatlarında belki maddi durumları yerindeydi ama ne oldu o sihirbazlar hidayete dönüştü hidayet güneşine tutuldular ve ölümü göze alarak ağır işkencele bir ölümü göze alarak bu dünyadan imanla gittiler ama o zamana kadar nasıl yaşadıklarını bilmiyoruz Karun gibi mesela, Belan bin Bavra misali. Vaktimiz yok, daha önceki programlarda ayrıntılarıyla aktarmıştık. Daha birçok şey var. Bazen de böyle örnekler oluyor. Yani Firavun'un sihirbazları kötü bir hayat yaşayıp güzel bir ölüm tadarken, Karun gibi, belambin bin Baura gibi aslında daha önceki hayatları inançlı olmasına rağmen, Hidayet üzeri yaşıyor olmalarına rağmen sonunda o amel defterini kötülükle, hüsranla kapatmış olanlar da var. Dolayısıyla bizim ayetleri yanlış anlayarak, sohbetlerden işimize gelenleri sadece böyle kılçık ayıklar gibi ayıklayarak bir sonuca varacağımızı düşünüyorsak, bu hüsran olur Allah korusun. Bizim yapmamız gereken, ihmalkar davranmamaktır ben her an bu tehlikeye düşebilirim, kafam karışabilir mi diye, mümkün mertebe tedbirli olmamız gerekiyor. Bunu şöyle düşünelim, aracınızla ailece başka bir memlekete gideceksiniz, Sıla-i Rahim için, daha önce kullanmadığınız bir yolla karşı karşıyasınız. Her zaman kullandığınız yol kapanmış, size bir levha ile bu taraftan gideceksiniz diyor. Bir bakıyorsunuz, her taraf uçurum, sağınız, solunuz ve yol o kadar dar ki. Lütfen bunu biraz düşününüz. Her an tetikte olmanız lazım değil midir? İlk defa gittiğiniz yol, uçurumlar ve yolda düzgün değil. Nasıl tetikte gidersiniz? Her an bir çukur, önümde bir viraj olabilir dersiniz. Hayatımıza böyle bakmamız gerekiyor. Her an ben o kalbi mühürlenenlerden, hidayete kalbi kilitlenenlerden olabilir miyim diye korkmamız gerekiyor. Bu da kendimizi dev aynasında görmemekle mümkün. Değerli kardeşlerim, yine bu konuda Bakara suresinde 74. ayette tam da aktarmak istediğimiz mevzuyu apaçık bize sunan bir ayetle karşı karşıyayız. Şöyle buyuruluyor. Sonra, bunun ardından, kalpleriniz yine katılaştı. Artık, onlar taş gibi, veya daha da katıdırlar. Halbuki, taşlardan öylesi vardır ki, onlardan nehirler fışkırır. Bir kısmı da vardır ki, yarılır da içinden su çıkar. Hem onlardan bazısı da vardır ki, Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Nasıl bir örnek Subhanallah. O nehirlerdeki taşlar yok mu? Yuvarlana yuvarlana kocaman taşlar sanki miskit gibi oluyor. Kayaların içinden çıkan sulardan örnekler verilmiş. Bazen şu benzetmeye bakın, öyle insanlar vardır ki, bu yaratıkların arasında, o taşlardan da katıdır kalpleri. Subhanallah, nasıl bir örnek. Taştan daha katı. Var mı şu anda elimizde bir kayayı, ufalama imkanımız yok. Değerli kardeşlerim, allah Teala'yı unutan, ve allah Teala'nın da öz hakikatleri unutturduğu insanlardan bahseder ya Kur'an-ı Kerim. Galiba durum tam da o. Bugün biraz daha fazla para kazanmak, birilerinin önüne geçmek, daha fazla itibar elde etmek ve birilerinin üzülmesine vesile olmak için canla başla çalışan insanları görüyoruz. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Şimdi Allahu Teala kalpleri mühürlüyorsa eğer, kilitliyorsa eğer, o taştan, kayadan daha efendim sert, gaddar, merhametsiz insanları kendisi yaratıyorsa, neden cehennemle cezalandırıyor? Bu soru aslında bir yanlış anlamadan dolayı gelir. Ama bunu da sizlerle paylaşalım, aklınızda bulunsun. Buna benzer sualler mutlaka duymuşsunuzdur. Yani haşa Allahu Teala'yı suçlamak gibi bir sözdür bu. İyi niyetle söylense bile tehlikelidir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ayette kalplerin, kulakların mühürlenmesi yani o küfür sıfatı zikredildikten sonra telaffuz ediliyor. Yani buradan Küfür sıfatının kalplere tek başına zulmet ve karanlık vermeye yeterli olduğu anlaşılıyor. Küfür karanlığına düşen kalp nasıl demiştik? Merhametsiz, duyarsız, insafı olmayan, taşlardan daha katı dedik. Ama burada durmamız, düşünmemiz gereken bir şey var. Bu ayetler Allahu Teala'nın Bizi bir imtihan olarak dünyaya gönderdiğini, evvelini her insanın bildiğini, bundan yüz yıl sonra, bin yıl sonra, on bin sene sonra eğer varsa yaratacağı insanın hangi amelleri işleyeceğini bildiğini unutuyoruz. Kalplerin mühürlenmesinden sorumluluğun Allahu Teala'ya olduğunu vehmederek soruyorlar bu soruyu. Bu doğru değil. Öyle durduk yere Allahu Teala bir insanın kalbini mühürlemez. Böyle bir şey haşa zulüm olur ki bundan münezzehtir. Zulmü biz insanlar yaparız. Rabbimiz ya merhamet eder ya da adaletiyle hükmeder. Kuluna zulmetmez Mevlamız. Çok güzel bir söz vardır. Kişiye zulmetmez hüdası, kişinin çektiği kendi cezası. Yani Allahü Teala böyle yarattı. Demek ki ben bir şey de yapsam, iyilikte de bulunmaya çalışsam zaten sonum böyleymiş gibi bir cümle Ehl-i Sünnet inancında yer bulamaz. Kalbin mühürlenmesinden bir maksat vardır arkadaşlar. Ya yani nedir o? Kalbin küfür ve isyanla katılaşması gibidir. Yani o kadar katılaşır ki imanı kabul edemez hale gelir. Düşünün bir günahımız bir perde astınız böyle tertemiz bir perde güneşlik neyse bembeyaz böyle her günahımızın bir nokta siyah e, olduğunu ve bu perdeye bunu attığımızı varsayın her günahta efendim bir siyah nokta ilk başta çok fazla bu fark edilmese de aa burada bir siyahlık var derken şurası siyah oldu burası oldu en son o perde veya güneşlik sizi güneşle aranızda engel mahiyetinde olacaktır. Simsiyah bir perde olacaktır. Siyahı geçirgenliği yoktur. Karanlıkta kalırsınız. Bu örnek verilir. Mevzu inşallah anlaşılmıştır. Yani Allahu Teala'nın bizden öncekileri bildiği gibi bizi de bildiği, bizden sonra yaratacaklarını da bildiği ve o kulun kadını ile erkeğiyle nasıl bir karakterde olacağını bildiğini düşünmemiz lazım. Bu çok önemli bir çizgidir arkadaşlar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir işletme var diyelim. Tavuk döner satıyor insanlara. Bu tavuk döner satılan yere diyelim ki zabıtalar baskına gidiyorlar. Acaba her şey yolunda mı diye. Şimdi bir bakıyorlar ki eyvah çürümüş etler etraf leş gibi affedersiniz. Buna bir ceza verdiği zaman nasıl kalplerin mühürlenmesi deniyor ya ayette. Belediye veya zabıtı ekipleri geldi o tavuk döner satan işletmeyi mühürlediler. İşte bilmem kaç zamanla kadar veya koşullar temizlenene kadar burayı kapatıyoruz hemşerim dediler. Böyle bir durumda. Şunu diyebilir misiniz? Az önceki o akla gelen soru da olduğu gibi. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Niye mühürlüyorsunuz? Şimdi o belediyenin kendi isteğiyle durup dururken... Benim canım sıkıldı. Değil mi? Zabıt ekipleri gelmiş. Bugün öyle bir dışarı çıktık kafamıza göre bir yere kapayalım dedik... ...türünden bir şey değildir. Bunu işletme sahibi diyemez, suç atamaz. Zabıtanın su efendim kapattılar beni. Hayır, sen kapattırdın... Onun gibi düşünelim inşallah. Yani o saplandıkları küfür ve isyan bataklığını sürdürerek hiçbir şekilde tebliği kabul etmeyen, insanları küçümseyen Müslümanları efendim deli avanak diye gören insanların mühürlenmesinden sorumlu olan Allahu Teala değil. O insanın ta kendisidir. Allahu Teala unutmayalım insanı yahakka çağırır. Ya hidayete çağır, hidayet kapılarını açar, hidayete gelmesi için yardım eder kulunun. E bu yüzden peygamberler göndermiştir. Bakın Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Kendisine bir adım yaklaşmamızı ister ki, amiyane tabirle kendisi koşsun, elimizden tutsun. Birazdan peki bu kalp nasıl mühürlenir, bu mevzuyu da paylaşalım. Ama gelin biraz daha gerilere gidelim. Örnekler verirsek bu mevzu çok daha kolay anlaşılır, ümidindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi İslam'ın ilk dönemlerinde o Mekke'de özellikle çok zor şartlarda yaşadı. Sahabelerle beraber ve müşriklere 12 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan Tebliğe devam etti. Lakin o kadar çok inkar ettiler ki, o kadar çok hadlerini aştılar ve inat ettiler ki, kendisine çok az denecek sayıda kişi inandı, Müslüman oldu. Tabi hicret oldu sonra biliyorsunuz. Hicretten sonra Medine'de kalabalık e, Müslümanların sayısı büyük coşku ve heyecanla karşılandı. Medine'de. Medine'li Yahudilerden de bu defa beklenmedik bir hareket geldi. Neydi o? Kin duydular. Kıskançlık vardı, bir husumet vardı. Çok üzüldü Efendimiz Aleyhisselam Medine'de. Çünkü öyle şefkatli bir kalbi vardı ki tüm insanlar iman etsin istiyordu. Cehennemden kurtulsunlar diye istiyordu. Bir tane insanın bile Allahu Teala'nın o vahiy dairesinden çıkmasını istemiyordu. O kadar üzüldü ki Efendimiz aleyhisselam. Lakin o zamanlarda da her şeyi nasıl bugün biliyorsa bizden sonrasını biliyorsa Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyin en iyisini biliyordu. Taşlaşmış kalpleri vardı. İmanın inceliğini taşıyamadılar kavrayamadılar daha doğrusu. İşte Efendimiz Aleyhisselatu vesselam o kadar üzüldü ki o üzülmesinin hemen ardından ayet indi. Ne buyruluyordu hatırlayalım? Uyarsan da, uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Böyle bir teselli verildi kendisine. Üzülme. Onlar iman etmiyorlar. Boşuna da uğraşma. Hatta bunu nerede görüyoruz? Kendisinin bakımıyla ilgili hemen yanı başında olanlardan Ebu Talip'ten öğreniyoruz. Kardeşlerim. Bu durumda çok iyi kavramamız lazım gereken bir yerdeyiz. Allahu Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalpleri katılaşmış, kilitlenmişlerle uğraşmaması, onlarla efendim zaman harcamaması üzülmemesi için bir teselli de bulundu. Hemen ardından bir ayet daha geldi, kalp ve kulaklardan bahsetti, mühürlenmiş olduğundan bahsetti. Burada bir tespit var. Yani onlar kendi tercihleriyle isteyerek küfre girdiler. Kendi tercihleriyle hakkı, gerçeği, o tebliği dinlemediler ve kendi tercihleriyle küfürde ısrar ettiler. Yani seni dinlemezlerse üzülme, kendini yıpratma. Sen insanların efendim ahlakını, alışkanlıklarını değiştiremezsin. Zaten bununla sorumlu tutulmuyorsun. Manası var tefsirlerde. Bu ayetler insanların çoğunluğu neden fitnede, neden günah işliyorlar neden haramlarda efendim gömülmüşler? Neden hakkı dinlemiyorlar? Diyen tüm insanlar içinde büyük bir moral ve tesellidir. Maalesef günümüzde de etrafta neler görüyorsunuz hak dinlenmiyor. Günümüzde birçok insan kulakları kapalı o örneği verilenler gibi. Gözleri perdeli gibi. Günümüzde de insafsızlık, vicdansızlık, ...ve merhametsizlik diz boyu, hatta had safada. Bugün de haklar ve hukuklar çiğneniyor. O zaman olduğu gibi, imansızlık girdabında insanlar maalesef boğulmak üzereler. Ve gitgide bu tablo daha da üzücü bir hal almaya devam ediyor. Bugün insanların teselli ve moral kaynağı nedir? Müzik olmamalıydı. Aşktan, şehvetten veya bahseden şiirler olmamalıydı. Bilgisayar oyunları olmamalıydı. Komedi programlarını izlemek olmamalıydı. Bugün teselliyi biz güzel dinimizde bulmalıydık. Bugün şöyle etrafa baktığımız zaman, İçki içen bir vatandaşımızı, insanı gördüğümüz zaman kalbimiz üzülmeliydi. Bunca sokakta ahlaksızlıkların işlendiği bir zamandayız. Üzülmeliydik. Benim komşum böyle, kızım böyle. Hadi insan kızına, oğluna, akrabasına bir nebze üzülür de, sokaktaki insana bile şu anda, birisi ölse kimse kaldırmayacak halde, birisi yere yığılsa bana ne, ne melazımcılık olmuş halde. Nasıl bir vicdansızlık var? Nasıl bir insafsızlık var? İnsanları güzel şeylere davet etmeye çalışanların, çabalarına bakın, onlara neler söyleniyor? Ve örnek olarak aldıklarımız kimler şu anda? O halde, biz ümitsizle kapılmayacağız, karamsar olmayacağız. Hayal kırıklığı yaşamamak için insanları ısrarla tatlı bir dille yorulmadan onurum kırıldı vicdanım şöyle oldu demeden insanları Allahu Teala'ya davet etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu konuda çok önemli bilgiler var. Bazen tarihten Bazen de size günümüzden örnekler vererek konunun iyi anlaşılmasını istiyorum. Kardeşlerim, kalp nasıl mühürlenir? Bir onu da konuşalım. Şirk biliyorsunuz Allahu Teala'nın en sevmediği haramların en başında geleni. Kendisine gelen tebliğci veya diyelim zamanında yaşamış peygamberler gelmiş. Bir insan düşünün, mücadele etmeye başlıyor. Hatta diyor ki, o peygamber haşa yalan söylüyor. Veya bugünün tabiriyle tebliğ etmeye çalışıyor diyelim birisi, yalan söylüyor. O kadar küfründe ilerliyor ki iddialar getiriyor. Bugünün ateistlerinin olduğu gibi. Efendim şurada böyle aktarılıyor, burada böyle var. Sanki bir roman okurmuş gibi Kur'an-ı Kerim'in hangi ayeti ne zaman indi? Hangi olay sonrasında indi? Nüzül yani iniş sebebi nedir? Bunu bilmeden böyle almışlar. Bir roman kitabı gibi. Bugün de öyle değil mi? Kendisi inanmadığı gibi, kendisi şirk içerisinde olduğu gibi başkalarının da küfre girmesi için elinden geleni şu an yapmıyorlar mı? Uğraşmıyorlar mı? Kalpler siyahlaşmıyor mu? İşte o verdiğim güneşlik veya perde örneğinde olduğu gibi artık ne yaparsanız yapın hiçbir şeyi anlamamaya başlayacak bu insanlar. Kalbindeki siyahlık gittikçe koyulaşacak ve balçık gibi, zift gibi olacak. Öyle ki artık o siyahlık tüm kalbi kaplayacak. Evet bugün hırsızlık görüyoruz. Başkalarını öldürmek evet görüyoruz. Ama neye? Bayağı şaşırıyoruz. Mesela birini öldürmüş. Çoluk çocuğu öldürmüş birisi mesela. Aa diyoruz ya böyle insan olur mu bak. Öteki de birisini öldürmüş ama burada bir çocuğu öldürmüş mesela. Daha da ayrıntıya giriyoruz. İşkence etmiş. affederseniz küçücük yavrulara tecavüz etmiş falan. Şurasını koparmış şöyle yapmış. Veya bir mahsene kapatmış on sene yahu nasıl bir vicdan diyoruz bak daha da ağırlaştırdık şu anda konuyu kötünün kötüsüne kadar gidiyor bu iş bazı insanlar evet hata yaparlar hepimizin yaptığı gibi hepimiz günahkarız bu hataları yaptıktan sonra diyelim adam öldürdü veya büyük bir kötülük yaptı başka bir insana veya kendisine bir bakarsınız vicdana gelir yine ya bir dakikaya ben bunu yaptım ama der bazen o az önce bahsettiğimiz zift gibi günahların, o isyanın, şirkin kararttığı bir kalbe sahip olan insanlar küçük bir iyiliği bile artık yapamaz duruma geliyorlar. Hayatı nefes alması, vermesi, yemesi, içmesi, uyuması kötülük için oluyor. Dolayısıyla kalbinde hidayete yer kalmıyor arkadaşlar. Ama tekrar ediyoruz. Allahu Teala bunu en iyi bildiği için Hangi kulunu ne zaman yarattı? O kulun dini görüşü neydi? Ahlakı neydi? Hangi hareketleri yapacak? Daha o yavruyken hatta annesinin karnında bir nutfe veya işte ceninken bile cennetliklerden mi? Yoksa cehennemliklerden mi olduğunu biliyordu? Bunu iyi anlamamız lazım. Her kafirin her müşriğin kalbi mühürlüdür diyebilir miyiz? Hayır. Eğer zaten öyle olsaydı, yani her kafirin kalbi mühürlü olsaydı, sahabe-i kiramın çoğunun, Allahü Teala hepsinden razı olsun, efendim, hidayetinden konuşamazdık. Çok insan hidayet erdi, tevbe ettiler, içki içenler, haram işleyenler, adam öldürenler. Dolayısıyla bugün de bir insan için, Direkt olarak bu affedilmez kelimesini kullanamayız. Kendimiz için de tam tersini düşünmeliyiz. Ben muhakkak affolurum zaten. Melekler de benim e, cennetteki makamlarım için görevlendirilmiş şimdiden. Ölüm meleği olan Azrail aleyhisselam da tatlı bir şekilde canımı alacak. Münker Nekir zaten soruları ben geçtim. Sırat mı? Hemen zaten zıplığı zıplığı hatta jet gibi fırtına gibi ben geçerim falan. Böyle bir garanti altında olmadığımız için ki böyle bir şey iddia etseler deli demez miyiz insanlara deriz? Biz neyimize güveniyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu konuyla alakalı bir hadisi şerif dinleyelim. Ruhumuza şifa olsun inşallah. Yine bu konuyla alakalı. Şöyle buyuruyorlar. Günah işlendiği zaman kalpte bir kara leke olur. Tam az önce anlattığımız gibi. Devam ediyor. Eğer sahibi pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Yani düzeliyor. Devam ediyor. Etmez de günah tekrarlanırsa o leke artar. Sonra artarak bir dereceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar. Her günahla kalpte bir siyah nokta meydana gelir. Evet o çarşaf örneğiyle anlatmaya çalışmıştık. Kalbin mühürlenmesine sebep insan demiştik. Bediüzzaman rahmetullahi aleyhin çok güzel tespitleri var bu konuda. Tabi eski Türkçe ile Bunlar yazıldığı için okurken birçok yer ıska geçilebilir belki e, fark edilmeyebilir. O yüzden birkaç cümleyle hem kendisini rahmetle yad etmek hem de ondan bu konuda bir yardım alalım istifade edelim eserlerinden. O da diyor ki mesela marifet nuru kalbin kapısına geldikçe kafirin reddetmesi Allah'ın gazabına sebep olur. Kalp gözü işte bu şekilde mühürlenir. Yani her halükarda kalp gözünün mühürlenmesine sebep o insandır, Allah Celle Celaluhu değildir. Kalp gözü iman gibi cevherlere mahal ve hazine olmak için yaratılmıştır. Yani insanın o vicdanı kalp gözü, normal gözümüzden daha ziyade, daha büyük zenginlikleri, bize inşallah gelmesi muhtemel o hazineleri, ...görecek şekilde yaratılmış. Ama... ...insan küfre yaklaşınca... ...ve bunda ısrar edince... ...kalp bozulur... ...içi yılanla, akreplerle dolmaya başlar. Bak, evvela kalp gözü ...o cevherleri, hazinelere ulaşmak için... ...donanımlı şekilde yaratılmış ama... ...kalp bozulduğu zaman... ...içi yılan ve akreplerle doluyor. Bu sebeple... ...o kapı mühürleniyor... Başka duygulara da zarar veriyor diyor. Bu hastalık, imansızlık. Diğer duygularına da, ikili ilişkilerine, insani ilişkilerine, iş yerindeki anlatabildim mi? Bu şekilde anlatılmış. Bediüzzaman rahmetullahi aleyhin, bu konudaki bir tespitini daha sizlerle paylaşalım sonra devam edelim. Diyor ki, Fakat diyor, Kalbi mühürlüydü veya mühürlü değildi. İnsan tevbe ederse inşallah tevbesi makbuldür ve tevbe her insanı Allahu u Teala'nın izniyle cehennemden kurtarır. Kur'an kalbinin mühürlenip mühürlenmediğine bakmadan cehennemden kurtulmak için her insanı tevbe etmeye zaten davet eder ve insan tevbe eden insan için Allah Celle Celaluhu kalbinin mühürlenip mühürlenmediğine dilerse bakmaz. Eğer samimi ise kabul eder, kalbinin mührünü açar. Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh'in yorumu böyleydi. Rahmet olsun kendisine. Şimdi aynen aktarıldığı gibi demek ki kalbi mühürlü insanlar zaten sonunda yani bu dünyada kötü bir sonla giden insanlardır tam tersine. Kötü başlayıp iyi gidenler olduğu gibi hayatına iyilikle, güzellikle başlayıp da hafız olmuş, çarşaf giymiş, her tarafa yardım etmiş böyle güler yüzlü bir insanken bu neymiş ya haşa deyip de bütün her şeyi reddeden bir insan da olabileceğini unutmamak gerekiyor. İşin özü dünyadan imanla göçecek durumdaysak inşallah bugünün tabiriyle hani kefeni yırttık Derler ya bir ümidimiz olur. İmanla ölmek öyle basit bir şey midir? Bugün kendi aramızda konuşuyoruz. Belki birbirimize yardım ediyoruz. Karşımızdaki insan Allah razı olsun diyor. Veya biz aynı şekilde mukabel ediyoruz. Senden de Allah razı olsun. Ama bunu o kadar çok galiba bilinçsiz bir şekilde çok tekrar ettiğimiz için mi bilmiyorum. O kadar çok tekrar ediyoruz ki kullanıyoruz ki. Çok sıradan geliyor. Yahu ne demek Allahu Teala'nın senden razı olması? Yahu bütün dünya senin ardında olsa ne olur? Bütün dünya sana bana kötülük etse ne olur? O bana şunu dedi, bu bana bunu dedi. Ya biliyorum ki Rabbim Celle Celaluhu benden razı. Ben imanla ölmüşüm ya veya öleceğim neyse. O yüzden yeri gelmişken bu mevzuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Ne olur bu kelimeleri canı gönülden söyleyelim. Birisi de Allah razı olsun kardeşim dediği zaman. <gülüyor> tamam tamam demeyelim. Bu aynı zamanda bir duadır. Belki o kişinin o ağzından çıkacak dua seni kurtaracak. Bilemiyorsun ki. Sebepler alemindeyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu evet zaten seni affedecekse bir vesile yaratacak. Belki birine yardım edeceksin. Annene iyi bakacaksın. Karşıdan karşıya bir dedeyi veya gözü görmeyen birini geçireceksin. Gibi gibi gibi. Ne demek? allah Teala'nın razı olması yerden gökten değerlidir. Dünyanın tapusu sende olsa değerlidir. Ne demek? Tekrar konumuza dönelim. allah Teala insanın nefsinde ve şu yaratıldığımız dünyada veya her şeyi düşünün. O kadar nimetler vermiştir ki bize, ihsan etmiştir, lütufta bulunmuştur ki. Ama küfür olmak üzere başta. Günahlarımız, hatalarımız, isyanlarımız, maalesef bu sergilenen o nimetlerin, lütufların, ihsanların görülmemesine vesile oluyor. Simsiyah bir perde düşünün. Efendim bizim evin manzarası çok güzel ya falan. Ciddi misin? Hangi odadan? İşte şu oda. Bir bakıyorsunuz simsiyah. Kardeşim ben bir şey göremiyorum. Allah Allah! Ha perdeden dolayı göremiyorsun, siyah perde bitti. En güzel manzara olsa da o perdeyi kaldırmadan göremiyorsun. Dünyadaki durum da budur. O ölüm perdesi, o ölüm anındaki perde, İmanla mı gideceğiz inşallah? Yoksa imansız mı? billah. O ölüm perdesidir. Dünyada çok güzel hayaller kurarız. İleriye yönelik, Planlar, programlar yaparız. Bu ahiret için de böyle olur. Bu hata ve yanlış değildir. Kendimizi şevk e, haline getirecek şeyler değil mi? Küçük küçük böyle sadakalar, şunlar bunlar, hayırlar, hepsi bunların ahiretimiz için yatırım değil midir? Ayıp değil, evet doğru. Ama bu beklentilerimizin karşılanmadığı tam tersine, Tam tersiyle güvendiğimiz o ibadetlere, nimetlere, yaptığımız hayırlara kar yağdığını gördüğümüz anda olabilir. Allahü Teala sığınıyoruz bundan. Güzel insanlar. Peki kalbe mühür vurulduktan sonra insan nasıl bir daha hidayet bulacak? Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmi olduğunu Yine tekrarlayacağız. Kalbi mühürlü olanları en iyi bildiğini külli iradesiyle onların kalplerini mühürlediğini bileceğiz. Neydi külli irade? Cüz-i irade neydi? Kısaca toparlayalım. Cüz-i irade zaten bir cüz, bir kısım, bir miktar diye anlayabiliriz. Mesela bizim cüzlerimizden bir tanesi işte elimiz vücudumuzun bir cüzüdür. Gözümüz bir cüzüdür, bir parçasıdır. Küçücük bir parçası ama. Şimdi külli irade Allahu Teala'nın iradesidir Celle Celaluhu. Bizim küçük cüz'i irademiz vardır. Ne demek bu? İçkiyi masaya koydular, yanına suyu koydular. Suyu mu, içkiyi mi içecek olan sensin. Allahu Teala bunu yaratmıyor. Yani sana suyu içeceksin diye emir vermiş olsa söz olarak bu emirdir ama kanun koyucu olarak bunu yaptığı andan itibaren eğer senin hiçbir sorumluluğun olmadan bunu Allahü Teala yaptırsaydı bu sefer imtihana gerek kalmazdı doğru mu? Mevzu anlaşıldı mı inşallah? Yani önünde içki var. Kocaman gösteri gösteri getirmişler. Kardeşim bu Allahü Teala'nın haram saydı. Evet, içki. Bu da bir bardak su. Ve birinden içmen gerekiyor. Suyu mu içeceksin? Haram olan içkiyi mi içeceksin? Buna cüzi irade diyoruz. Suyu seçtin, tamam. Allahu Teala zaten senin hangisini içeceğini o gün biliyordu. Öyle düşün. Şimdi arkadaşlar, başka bir mevzuya gelelim. Bugün etrafımızda çok fazla tabi örnekler veriyoruz ama bazı örneklerin de yanlış yerlere gitmesini istemiyorum. Yani yanlış anlamalar beraberinde gelmesin. Şöyle bir özet halinde paylaşalım. İman arkadaşlar bir nur diye aktarılmış eserlerde alimlerimiz tarafından. İman bir nurdur. Nur nasıl bir şey böyle sadece bir parlak bir ışık gibi gelmesin. Işıktan daha leziz bir şey, latif bir şey. Nasıl ki kararan bir kalpten bahsettik bugün, kilitli kalp dedik. O kararan kalbi aydınlatan bir vasıta nur. Yani iman, o iman nuru kalbe girerse o perdeyi aralıyor, o perde siyah perdeyi çekip, manzarayı görmenize vesile oluyor. İnkarı seçenler Allah'ın mühürlediği kişiler. Kalplerini. Şimdi cebricilerin bazı delilleri var bu konuda. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. İşte bazıları diyor ki mesela bizim bu kadar günahımız var, hatamız var. Demek ki biz böyle yaratılmışız. Bu yüzden biz ee, işki içiyoruz veya zina yapıyoruz Allah korusun veya hırsızlık yapıyoruz beni böyle yaratmış mesela namaz kılmıyor birisi neden kılmıyorsun kardeşim Allahu Teala isteseydi kalbimi namaza sevdirirdi gibi çok saçma kelimeler kullanıyoruz ve bunlar çok tehlikeli o zaman imtihan olmazdı sen Allahu Teala'ya haşa suçlayamazsın neyin hayırlı şer olduğunu bize bildirdi. Hangi yoldan gidersek cehenneme Allah korusun, hangisinden gidersek cennete inşallah bunu aktardı. Yetmedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Ve yine yetmedi diyelim, Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Nasıl bir nasibimiz var. Etrafımızda ezan sesleri, mescidler, camiler, Ramazan-ı Şerif'te, 30 gün boyunca soluduğumuz farklı bir hava, çocukluğumuzdan itibaren gözlemlediğimiz, müşahede ettiğimiz şeyler var. Bunca güzelliğin arasında nasıl diyebiliriz bu konuda haşa benim bir suçum yok diye. Dünyanın öbür ucunda adam, Rusya'nın bilmem hangi şehrinde, annesi babası Katolik, Hristiyan, dünyaya geliyor ki her dünyaya gelen yavru İslam fıtratı üzerine doğar biliyorsunuz sonra annesi babası artık çevresi ne haldeyse oraya meylediyor neyse o Rusya'daki yavru büyüyor kiliseye götürüyorlar getiriyorlar falan 20 yaşına geliyor sorgulamaya başlıyor Allah Allah ya böyle bir durum olamaz diyor ya aklı başına dank ediyor İsa diyor aleyhisselam bir taraftan peygamber, bir taraftan haşa Allah'ın oğlu, şey Tanrı'nın oğlu falan. Sünma haşa. Bu adam Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Allahü Teala'da program başında sizlerle paylaşmıştık. Ne kadar yanlış bir yolda olursa olsun eğer kalbi mühürlü değilse mutlaka bir nasibi var. Adam Müslüman oluyor. Ve bizim ülkemizde, şu güzel ülkemizde ana caddeden adamlar, Sabah namazına doğru gidecekler. Kimseyi rahatsız etmeden sessiz sessiz hiç öyle aralarını bile konuşmuyorlar. Balkondan hakaret edip vay sizi gibi yobazlar sizi hamam böcekleri sizin kafanıza tüküreyim affedersiniz diyen insanlar var. Bak bir tanesi Rusya'nın bilmem hangi buradan 1500-2000 kilometre ileride Rusya'nın da ta öbür tarafında da Müslüman oluyor. Anne baba Katolik'ti bilmem neydi. Burada burnumuzun dibindeki arkadaşımız bak kalp mühürlenmesi nelere sebebiyet veriyor ve bizim bunu kınamamamız lazım evet bu hatadır yanlıştır onaylamıyoruz ama adamın kalbi kararmış bazen hala yazıyorsunuz YouTube videolarının altında yorumlar yapılıyor ya biliyorum siz de onları okuyorsunuz aralarından görenler vardır İbrahim abi ne olur yardım et ne oldu kardeşim ya şöyle bir video var da video yapmışlar. Bakara e, suresinden örnekler veriyorum şunu yapıyorum ateistler dönmüyorlar. Babacığım sen girme öyle yerlere diyorum. Ya bunu niye anlamıyoruz biz? Bir insana tebliğde bulunuruz gel kardeşim bildiğimizce artık neleri biliyorsak doğru bildiklerimiz ama bilmediklerimizi biliyormuş gibi davranıp söylemek değil bildiklerimizi anlattık halimizde hareketlerimizi anlattık onun dışında tamam dua ederiz en fazla ya Rabbi ne olur affet yoluna çevir diye ama niye böyle niye böyle diyemeyiz çünkü arkadaşım artık anla kalbi mühürlü bir insana dünyanın bütün alimlerini getirsen, yeryüzünde şu anda ne kadar hitabeti kuvvetli olan Efendim? Kişileri karşısına getirsen Bak düşün on bin tane alim olsun karşısında Hepsi birbirinden zeki Her soruya cevap verecek Kalbi kapalı Kilitli olduktan sonra Kararmış olduktan sonra Hiçbir faydası yok Mevlana'nın Kuddisesi ruhu Bir eserinde anlattığı gibi Kişinin anlattığı Karşıdakinin Anlayabildiği kadardır senin anladığın, karşıdakinin anlattığı kadar değil bak, ilginç. Sen istediğin kadar anlat, yırtın, dur, o nasıl anlamak istiyorsa öyle anlayacak. İşte arkadaşlar, cüz'i iradeyi yok ediyormuş gibi algılanan bu konular, şeytanın da devreye girmesiyle itikadımızı bozabilir, aman böyle şeylere girmeyin. Kur'an-ı Kerim'i o yüzden doğru kişilerden dinleyin. Tefsirleri okuyun. Şu anda maalesef böyle bir akım var. Gerek yok Kur'an-ı Kerim'e, şey tefsirlere. Kimsenin anlatmasına gerek yok. E zaten Kur'an-ı Kerim insanlar için inmiş tamam. Ben de alıyorum okuyorum bu kadar. Arkadaş peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam niye gönderildi? Bunca Kur'an-ı Kerim'in içinde ayrıntıları belirtilmemiş. Hacce gidiyorsunuz, kişiye sorduğunuz zaman, mesela hadisleri inkar ediyor. Niye hacca gidiyorsun? Ya Kur'an-ı Kerim'de var. Nasıl yapıyorsun haccı? Ya onda bilmeyecek ne var? Şimdi mineye gidiyoruz, şeytan taşlıyoruz, Arafat'ta vakfeye duruyoruz bilmem ne. Ya bunları nereden biliyorsun? Ve öyleymiş. Bunlar uzaydan mı geldi acaba? Veya birinin rüyasında falan mı görüldü? E bakıyorsunuz, abdest... Kur'an'ın neresinde yazıyor ayrıntıları? Kişiye soruyorsunuz kardeşim sen namaz kılıyor musun? E kılıyorum. Ya bazısı namazı da duaymış da namaza da gerek yokmuş aşağı. Öteki ne soruyorsunuz? Abdestini nasıl alıyorsun? Hangi vakitlerde kılıyorsun? Ve namazdaki şekli nereden biliyorsun dediğin zaman? E, Peygamberimizden aleyhisselatu vesselam. Bu kadar basit midir? Şimdi öyle bir akım var. Kur'an-ı Kerim yeter diyenler alıyorlar böyle şeyi bana göre böyle demeye başlıyor. Zaten bunu Allahu Teala Celle Celalü bildiği için ve anlasan arkadaşım. Yardımcı gönderdi sana. Örnek gönderdi sana. Bir kitap gönderip hiç bununla alakalı bir yorum yapmadan bir yardımcı göndermeden bize bir şey vermiş olsaydı tamam. Ama ne anlatılıyor? Yine Kur'an'ın tabiri sizin için bir örnek. Rehber. Ayşe annemiz ne anlatıyor? Radiyallahu anh'a. Yaşayan Kur'an'dı kendisi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yaşayan Kur'an'dı. Biz kim oluyoruz ki? Yani bunca peygamberin, bunca alimin, inanan insanın hayatının neredeyse dörtte üçünü İlim öğrenmek için harcayan insanların yapmadığı gibi, he, bana göre böyle. Bir roman kitabı alırmış böyle, 60. sayfada şöyle anlatmış, e, 72'de böyle varmış. Aradan böyle kılçık ayıklar gibi hata sözde bulmaya çalışan o akılsızlar gibi olmaya ne gerek var? O açıdan tevhidi kabul etmeyen bazı Yahudiler ve müşrikler vardı ya o zamanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüldüğü akrabaları da vardı ya, o ayetler o Yahudi ve müşrikler için indi. Aynı zamanda bugün de bizim almamız gereken bir ibret vardır. İman etmekte en küçük bir çaba sarf etmeyenlerde, inat edenlerde de fazla uğraşmamamızı, onlarla zaman yitirmememizi anlatıyor bize hocalarımızdan hep böyle duyduk. Bir kez daha paylaşıyorum. Bugün ateist akrabalarımız var mı? Var. Allahü Teala hidayet buyursun. Amin. Uyardın mı? Anlattım. Hadi ateizm demeyelim. Başka bir şey olsun. Namazını kılmayan diyelim. Örtünmeyen tamam mı? Çok atıyoruz örnekleri. Güzel bir dille anlattık. Artık ne kadar nazımız geçiyorsa ne olur? Sen çok iyisin, bir tanemsin, çok iyi bir arkadaşımsın, akrabamsın falan. Seni çok seviyorum. Ne olur gel namazımızı kılalım falan dedin. Bir kez anlattın, üç kez anlattın sıkılma. On kez anlat, yirmi kez anlat. Ama bir kez olsun şunu düşünme. Niye böyle? Niye olmuyor? Bu sorular aklına geldiği zaman, kendi enerjini, o kardeşine, o akrabana, o ateiste veya o şeye vereceğin o enerjiyi, kendini daha iyi geliştirmek ve sana ihtiyacı olan, senin dediklerini belki de anlayacak, idrak edecek ve İslam'a yaklaşacak insanlara ada. Enerjini ona adama. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Birçok insanla karşılaşıyoruz konferanslara gittiğimizde. Abi bir şey soracağız. Buyur kardeşim. Ya benim bir akrabam var. Arkadaşım var. Evet. Ee, bazı insanların soruları vardı. Bu sorulara cevap veremedi. Bu sefer kendisi de onlar gibi oldu. Yani üzüm üzüme baka baka kararabiliyor. Zaten bir imanımız var. Bu imanımızın muhafazası oldukça zor. Hele hele böyle bir zamanda. Bunu da böyle bol keseden bir parayı harcamak gibi görmeyelim. Bizim imanımızın şu an ne durumda olduğunun bilincinde değiliz. Nasıl bir nimetin bize verildiğinin bilincinde değiliz. Acaba bu aktarılanlar, Yaklaşık bir saat oldu programımız başlayalı. Bu kalbi mühürlenenlerden bir tanesi ben olabilir miyim? Düşünmeliyiz. Neden? E ben namaz kılıyorum kardeşim benim kalbim nasıl mühürlü olabilir? Şu andan bahsetmiyor. Allah korusun. Bundan bir saat sonra bu imanı muhafaza edebileceğimize, kıldığımız namazı, giydiğimiz kıyafetleri, kullandığımız cümlelerin aynısını on sene sonra söyleyebileceğimizin garantisi olmadığı için, fırsat buldukça hamd edeceğiz, imanımızı tazeleyeceğiz, hadi beraber bir tazeleyelim, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sadece kelime mildize değil, idrak kanallarımızı açacağız, kötü olaylarla karşılaştığımız zaman, daha fazla ibadetlerimiz yapışacağız. Daha fazla şükredeceğiz. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Şu insanlardan etmedin beni. Bu düşünce yapısına bizleri muvaffak ettin. Diyeceğiz. İdrak etmek ve anlamanın yeri neresidir? Kalptir. Kalp beyin değil ki nasıl anlasın derler. Peki beyin nedir? diye sorduğunuz zaman et parçası değil mi? Ona anlamayı ve düşünmeyi veren kalbe de veremez mi? Belki de kalpte olan o anlama özelliği, şu anki bilgilerimizle anlayamadığımız bir şey. Eğer kalpte o özellikle olmasaydı, seven kalpten de bahsedemezdik. Hani bir tabir var ya, gözleri var, göremezler, kulakları var, Efendim işitmezler kalpleri var fakat onunla gerçeği anlayamazlar buyrulduğu gibi. Sizler akıllı insanlarsınız. Hepimiz hayat yolcusuyuz. Bu yolda nice uçurumlar var. Gece gündüz bu yol. Hangi saatte bu yolun biteceğini, hangi durakta bizim ineceğimizi bilmediğimiz bir yolcuyuz belki bir gece karanlığında, belki bir camide Cuma namazında, belki Allahu Teala'nın şehadet makamını bizlere müjdelediği bir cengin içerisinde son nefeste imanla ne güzel olur değil mi? Tüm hayat yolcusu kardeşlerime, bu hayatın tuzu biberi olan şu imtihanlara Allahu Teala'nın celle celalu Yardımıyla göz gerebilmeyi dilerim. Kardeşlerimi, insi ve cinni şeytanların şerrinden, Allahu Teala'ya sığındırırım kendimi de. Nazardan, büyücülerin şerrinden, kendi küfürlerinin, kendi imansızlıklarının, o pisliklerinden, başka insanlara ve tüm kardeşlerimize bulaştırmamalarını, fitnelerden, Bizi uzak tutmasını niyaz ederim. Ya Rabbi, Günahlarımız dolayısıyla, Kalplerimizi mühürlenmekten, Kulaklarımızın, Zatına karşı kapanmasından, Gerçekleri duymamasından, Gözlerimizin, Hakikate kör olmasından sana sığınıyoruz. Bizeri affeyle, Mağfiret eyle, Merhamet buyur. Ey Rabbimiz Celle Celaluhu, ne olur bizi affa uğrayanlardan ve son nefeste imanla çene kapıyanlardan eyle. Şüphesiz sana hiçbir şey zor değildir. Amin. Değerli dinleyenlerim, bu yola çıkıp da sonunda nefsine maalesef teslim olan nice ...insanlar gördük veya duyduk. Tam tersine... ...bu dünyada... ...kötü başlayıp da... ...iyilikle bu yolculuğu tamamlayanlar da gördük. Aslında yolcunun hayatında bir lokma, bir hırka yok. Sadece burada asıl olan... ...aza kanaat etmek. Dünyayı kötülemek... Dünyayı yaratanın sanatkarlığına ilmine saygısızlıktır. Bu dünya hep böyle zaten. Bu dünya şöyledir. Hayır, dünyanın bir suçu yok. Sadece ona kapılmayacağız. Biz yolcular olarak ilk önce nefsimizi tanıyacağız. Evvela nefsimize hakim olmaya çalışacağız. Bu yola çok çıkan oldu. Ama yolu tamamlayan maalesef az kişi oldu. Derler ya, bilmediğin bu yola çıkarken elinde kılavuzun yoksa yolunu şaşırırsın. Bizim kılavuzumuz Kur'an ve Sünnettir. Allahü Teala onlardan bizi ayırmasın. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza buyursun. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Allahü Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Halil İbrahim Sofrası'nın tüm bölümlerini YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. YouTube'a Halil İbrahim Sofrası yazıp çıkan sayfaya abone olun. Son eklenen videolardan haberdar olun ve istediğiniz programı istediğiniz zaman dinleyin.